Şimdi buyurun f Hadi. Buyurun. Tarif, F-Samsi. Saksana. Saksana.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 yani bir saat 5 dakika falan bir şey, kart Ondan sonra ben o arada sana işaret ederim, devam edersin tamam Yok mu Kaç kibabayt yok? Kaç? 4 kibabayt var, 8 var ama. Bende 16 var, size 16'yı vereyim. 16, fark etmez. 4 kibabayt, yani 1 saat 5 dakika yani kaybediyor. Ondan sonra verir. bir çok yapayım, bir daha yapmayayım. Ha yani normal 4 kibabaytta sığıyor. da? İyi, bana işaret ver. Sığ içerim,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 OK, qu okay. Oh, de, quand qu'il vient a... mm. mm. mm.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 Bu haberler. <gülüyor> <Kanala. gülüyor> <gülüyor> Bir yıla göre her şey değişiyor. Ministeri. Tamam mı? <Gülüyor>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 Her şey sana, her şey sana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 Bu cep telefonu çıkıyor ya? Cep varsa kayıtları bozuyor. Şey yaptı, offline yaptı. Kayıtlı şeylerdir, ondan ben görürsün. Kamera mıydı? Mikrofon orada, o bunun için.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 Şey, şey, yok yok tamam. Evet. Tamam. Tamam mı? Tamam mı?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 hücretinin eserlerini anlamamız için bizlere elçiler göndermiş, peygamberler göndermiş. Bizi seviyor diye kitaplar indirmiş. O kitaplarda hidayet, faydalı bilgiler, kişinin bu dünyada mutlu olabileceğini gösteren bilgilerle doldurmuş. Ve yine değerli kardeşlerim, bu kitaba baktığımız zaman, bu elçilerin hayatına baktığımız zaman, onun bize ne kadar sevinli olduğunu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 ve bizleri ne kadar sevdiğini görmekteyiz. Halbuki çölde gittiğin zaman çölde giderin izleriyle kimin gittiğini tespit edebilirsin. Eğer bir deve yürümüştü orada o deveye izinden ulaşabilirsin. Aynısı bu kainatı Allah Azze ve Celle yaratırken bizlere her tarafta kendi izini vermiş. Biz sevdiğinden dolayı onu unutmayalım diye etrafımıza baktığımız zaman, yeri göğe baktığımız zaman...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 Her yerde Allah Azze ve Celle'nin esirini görmekteyiz. Nitekim Mül Suresi'nde de buyurduğu gibi, bak gökyüzüne acaba bir çatlaklık görecek misin? İkinci kez tekrar bak, gözün tekrar baksın, acaba bir çatlaklık görecek mi? Bunu hepsini neden yapıyor? Onun bizi ne kadar sevdiğini bize haber vermesi için. Ve bu sevgiyi bize nasıl olur da ihmal edebiliriz. Yine değerli kardeşlerim,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 Allah Subhane ve Teala bizi seviyor. Sevdiğinden dolayı iyilikleri, yapmış olduğun iyilikleri kat kat mütefatını veriyor. Allah Azze ve Celle bizlere aslında hiçbir şeyimize mühtaç değil. İnsanlar birbirine neden muamelatta bulunur? Çünkü onlardan bir fayda elde etmesi için. İnsan neden dükkan açar? Neden iş yerinde çalışır? Çünkü karşıdaki insandan bir çıkar elde etmesi için.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 Ve bunu da kutsi hadis-i şerifte vesselamın peygamber aleyhissalatü vesselam Allah azze ve celle'den rivayet eder. Buyur ki Allah azze ve celle ki, eğer benim bir kurum bir güzel amel işlemek için sadece teşebbüs ederse yani niyet ederse ancak sonradan vazgeçerse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 Yine de ona sevap yazarım diyor. Allah. Yani bu kitap neyi gösteriyor? Onun için kadar sevdiğini. Ve bu ameli yaparsa فَاِنْ عَمَلَهَا كَتَبْتُهَا لَهُ عَشَرَ حَسَلَةٍ اِلِسَبْ عَمِلَةٍ دِعْثٍ Ve diyor ki, ne zaman ki o ameli de yapmaya kalkışırsa, yani ameli yaparsa o zaman ona 10 on katlı bir sevabını veririm. K 700 katı kadar veririm.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 Ve yine hadisin devamında Kudüsü Hadis'te buyuruyor ki وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَتِمْ وَلَمْ يَعْمَلْهَا اَكْلَمْ اَكْتُبُهَا عَلَيْهَا Aleyhi buyuruyor ki aleyhissalâtu vesselâm Allah Azze ve Celle'den buyuruyor. Allah Azze ve Celle buyuruyorlar ki Kulum kötülük yapmak için niyet ederse Kötü amel yapacak. işte hırsızlık yapacak, işkağıtçılık yapacak, dolandırıcılık yapacak. Bunu sadece niyet etti ama yapmadı.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 O'na günah olarak yazmayacağım. Fein amelaha ve yaparsa da sadece bir günah olarak yazacak. Sadece O'na bir günah olarak yazacağım. Bu neyi gösteriyor? O'nun seni ne kadar sevdiğini gösteriyor değerli kardeşlerim. Bunu ancak seven birisi böyle konuşur. Yine başka bir meseleye baktığımızda bizi ne kadar sevdiğini görmek istiyorsan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 eğer benim kulum bana sadece bir el genişliğinde şu mesafe kadar yaklaşırsa ben ona bir dirsek mesafesinde ne yapacağım? Yaklaşacağım diyor. Ve bana bir dirsek boyunda yaklaşırsa yani ibadetiyle, ameliyle niyetiyle, islasıyla sadece bir dirsek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 Allah Azze bir şey istediğin zaman ne olur? Yine o seni çok seviyor. Çok sevdiğinden dolayı gecenin her yükünde sır üstünde akhir akir dediğimiz gecenin üçte ikisi geçtikten sonra evet, evet. semanın en alt tabakasına iner. Ve alt semadan bütün insanlar seslenir. Vaflette olan, uyku halinde olan, günahlar içinde boğulmuş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 insanlara seslenir. Ve seslenirken de yine en güzel kelimelerle seslenir. Düşünsen her akşam geleceksin, her gece geleceksin birilerinin ihtiyacını görmeye onu hep uykular atlıyorsun Hep günahlar rastlıyorsun. Hep, hep isyanlar rastlıyorsun. Hep sana itaatsizlikte rastlıyorsun. Saati ona nasıl konuşursun? Ama Allah Azze ve Celle her gece seni sevdiğinden dolayı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 Gecenin üçte ikisinden sonra iner ve şöyle seslenir. Hel min da'in festeciybu lehu dua'ehu. Yok mu? Yok mu ki sorana dua edene onun duasına icabette buyurayım. Hel min şairin fe a'tiyahu yok mu ki bana sorup onun sorusuna icabette buyurayım. Hel min mustafirin fe lehu. Yok mu?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 Günahları için bağışlık istesin de onun günahını bağışlayın. Gecenin her isteği sonra Allah Azze ve Celle seni sevdiğinden dolayı bunu yapıyor. Sen bunun karşında ne yapıyorsun? Sana bununla sesleniyor. Günahın ne kadar da çok da olsa değerli kardeşlerim. Yine de Allah Azze ve Celle sana sesleniyor. Yoksa dünya sıkıntıların bitti mi? Ahiret sıkıntıların bitti mi? Yoksa sana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 Cennet müddesi geldi ki artık o her gece üstte ikisinden sonraki vakte Rabb-i Teala'ya icabet etmiyorsun, seslenmiyorsun, konuşmak istemiyorsun, günahlarının bağışlanması için istemiyorsun. Sana böyle bildi mi geldi? Aleyhisselatü Vesselam her gün gece namazı kılarmış. Ayakları şişinceye kadar siyamda durulmuş. Bazen bir değil üç dört süre okul bitirilmiş.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 Allah yoksa, yoksa ihtiyacımız kalmadı mı? Haşa. Kalmadı mı ihtiyacımız? Şu kalbimiz sert değil mi? Bu kalbin sertliğini gecenin üstü ikisinden sonra tedavi edebilirsin. Çocuklarının sıkıntısı, itaatsizliği seni üzmüyor mu? Çocuklarının durumları, seni seninle üzmüyor mu? Ev halkının durumu seni üzmüyor mu? Bu durumu şikayette bulunandırılabilecek,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 Allah Azze ve Celle'ye takdim etmesi lazım, şikayetini ona bildirmesi lazım. Ona sıkıntılarını takdim etmesi lazım ve bu konuda da çok acele etmesi lazım. Çünkü vaktimiz hepimiz o O sevgilin mövgüt olan teklifi geri çevirmememiz lazım. O yüzden değerli kardeşlerim bu fırsatı iyi değerlendirelim. Çünkü bazıları Subhanallah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 Doğrudan sana hitap ettiği halde, doğrudan senin sıkıntılarını giderebileceği halde nasıl olur da sen ona et, ona duada bulunmazsın? Nasıl olur da o sevgiye icabette bulunmazsın? Halbuki düşünün değerli kardeşlerim ona sordukça, onlar istedik, istedikçe sana daha fazla verilir. Ne kadar Allah'tan istersen Allah Azze ve Celle daha çok veriyor. Niçin?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 Sevmeseydi gibi yapmazdı. Sevdiğinden dolayı günahlarında ısrar etmiş olduğu halde Allah subhane ve teala ne yapıyor? Sana gene de bağışlıyor. Çünkü o seni seviyor. Peki senin sevgin nerede? Bunu ne yapan Allah diyeyim, bu kadar seni seviyorsa senin sevgin değerli kardeşlerin nerede kalıyor? O yüzden dedik ya, seni baban çağırdığı zaman bir iş için farz et, baban çağıracak.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 sana seyrede etmedi diye ne yapmıştır? Onu uzaklaştırmıştır. Bu da neyi gösteriyor değerli kardeşlerim? Seni sevdiğini. Seni o kadar seviyor ki Cennet-i adr Hadis-i Şerif'te geçtiği gibi kendi eliyle oradaki ağaçları dikiveriyor. Niçin yapıyor bunu? O kulumu sevdiğinden dolayı. Kendi eliyle Allah Azze ve Celle Cennetine o kadar muazzam, sunursuz nimetleri veriyor.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 O kadar nimetler var ki cennete, bunu kimin için hazırlanmış bu cennetini? O cennetin içindeki nimetler kime gidecek kardeşleri? kim onun içinde yaşayacak? Ve üstelik bazı katlarını kendi eliyle süslemiş. Neden? Çünkü seni seviyor. Çünkü neymiş? Allah Azze ve Celle seni seviyor. Daha da sayayım mı? Yani sevgisini...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 Hazının sevabını, ümmetin sevabını, sadakanın sevabını, bir şehidin sevabını, kurban kesmenin sevabını, tavafın sevabını, birli emretmenin sevabını baktığımız zaman görüyoruz ki seni ne kadar sevdiğini. Bunun için yapıyor, seni sevdiğinden dolayı yapıyor. Allahı anmak, Allahı anmak kişiye ne kadar kolay bir şeydir.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 bir araya gelmişse ve Allah Azze ve Celle'yi anmak için bir araya gelmişse gökten semadan bir münadi seslenir. Kalkın ve hepinize günahlarınız bahsedilmiştir. Affedilmiştir. La ilahe illallah. Ne yaptık ki? Bu mecliste oturduk ve sadece Allah Azze ve Celle'yi andık. Belki buraya gelirken bütün günahlar istedik. Küçük günahlar yaptık. Farklı isyanlarda bulunduk.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 Allah'a isyan koşmaması için yeterince yeterlidir. Ben size onun iki tane sıfatını söyledim. İki tanesi ardı, sıfatından bazı örnekler vereceğim değerli kardeşlerim. Birincisi el-gaffar. Allah Azze ve gaffardır. Çok bağışlayıcıdır. Ve aynı zamanda ar-Rahman. Rahmandır. Merhametlidir. Ne demektir gaffar bilir misiniz değerli kardeşlerim? Gaffar ne demektir biliyor musunuz?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 muhafaza edildiler. Bu Allah'ın rahmetidir değerli kardeşlerim. Yine baktığımızda Musa Aleyhisselam Allah'ın rahmetini gördü. Yaşadı kadına baktı. Ne zaman ordusuyla beraber ordusuyla beraber onun üzerine giderken o ve kavmini denizi açtı. Denizi yandı. Burada çok büyük al alametler vardı. Bu sır o denizin açılması orada Musa ile kavmini kurtarmasının sohbeti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 Ve bilhasıl şu televizyon, şu internet, şu internetteki yapılan fesatçılıkla, bu internet yolunda, o chatlerdeki yapılan günahlar, velev ki olsa, odaları olsa, chat olsa, oralardaki hakki olmayan günahlar açıktan yapılıyorsa, bu konuda ben hiç konuşmamıştım, ama galiba artık bundan sonra konuşacağım. Ve herkese, bütün kardeşlerime diyorum, asla asla nesil,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 ne de eşleriniz ne de çocuklarınızı chat odalara bırakın. Velev dinini öğrenme niyetiyle giriyorsa, velev ki en temiz cemaat de olsa asla ailemizi ve kendimizi böyle odalara, sitelere sokaraktan dininizi öğrenmeyin. Çünkü o yapılan yerlerde mutlaka art niyetli bir kişi mutlaka bulunuyor. Mutlaka bir tane var. Yani yüzde 50 değil bu artık. Bizim statistiklerle, almış olduğumuz haberlerle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 öyleyse Allah seviyorsan onun Peygamberine, onun şeriatına, onun kitabına uymak mecburiyetindesin. Kulün kuntu tuhibbonallah'a, fettabigoni yafitkumullah ve yafitkum zinubkum. Yani eğer Allah seviyorsanız bana uyu, yani Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a uyun ki Allah da sizleri sevsin ve günahlarınızı başlasın.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 Allah azze ve celle doğru sevmeyi ve doğru şekilde O'na kulluk etmeyi bizlere nasip etsin. Ve afirul da'van rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyyina muhammedin ve ala alihi ve sahbü ecma'in. Zalet Allah rahmetin elini cennete duysun. Amin. Evet konuyla ilgili sorusu varsa buradan alabiliriz.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 değil. ki e, Allah, Allah, Allah kötülük yapmak niyet ederse bunu yapmazsa. O günah yapar sonra bir günah yazıyor. Evet. Günahı yapmazsa değil de günah yapıp, günahı yapamaz. ne niyet bir günah Engelleniyor başka, engelleniyor. başka engelleniyor. bir şeyle. O şey kaçırıyor mesela. <gülüyor> e, Yapmadığına da yazılmıyor. <gülüyor>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 Ya gülmüyor. Bak. Nasıl? Nasıl? Yani kişi günahı yapmadığı müddetçe velev ki kapısından günahı da dönse mesela adam meyhaneye gidiyor. Kapısından orada döndü, günah yazılmadı. Halbuki tekrar kapıdan geldi. Kapıdan geldi. Para harçı bulmazsa oraya hocam ben. Ben da. Bilmek biliyor ama para harçı bulmazlar yol Tamam yine yazılır. Yapmadım çünkü. Yapmadığım müddetçe günah yazılmaz.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 Taşında, ölen çocuk müşrik çocukları, çocukları Evet tevaberin çocuk evet, icaresi bir kişinin kız çocuğu olur mu erkek çocuğu olur anlatabiliyor mu? Ondan sonra ölür de, e, bülü onun da Bulucağına ermeden ölüp bir kişinin erkek çocuğu olur Onun sonra ölür da Bulucağına ermeden ölüp peşatmaya cennetiz dedi. Evet tevaberin icaresi adam bir mu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 ve parasına zarar görüyorsa yani israfa kaçıyorsa ve haram bir hadislerle geçen bir yasak eyleyse bunu yapamaz. Ama bunun dışında bu üç tane önemli. Zaman, ondan sonra yapılan ortam ve bir de farzlardan uzak bulunuyor. Engellemeyiz. Evet. İyi olmayan haller ve düşünceler yazılıyor mu?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 Peygamber sabahları senin müddetin kişi kötü düşündüğü şeyleri telaffuz etmediği müddetçe ve yapmadığı müddetçe yazılmıyor. Ne zaman telaffuz ederse yani biriyle konuşursa ve yok da bedeniyle amel ederse o zaman günah e, olarak yazılıyor. Allah'a emanet olun.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 Evet, evet. Evet. Yok ya. Selamlar. ben şey yapmak. Şey yapmak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 bana اكثر olarak bir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 Ben de dedim ki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 и так вот я думаю что это не очень хорошо я думаю что это не очень хорошо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 bunun üzerine karar almamız kadar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 de de şey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 Beyazdan için bir emek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 İşi olarak göreceksiniz. İşi çok önemli. buraya atın tabii. Yemek. Yemek. Sesini saklayalım. Bunları kaldırın. Ve selam. Kalk, kendi emali tekiyor. Kalk, kendi emali tekiyor. Kalk, kendi emali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 I'm going to make a flash <laughs> of the bank.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 Sen de alalım mı evet. Şu arka koyacağım. Bunu tanışıyor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 eee ben de ya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 Well, I don't want to cost anyone more than mine and so I'm sure in the last <laughs> video,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 İzlediğiniz için teşekkür ederim.